Merhaba, bilim insanları küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden biri olan karbondioksitten birin başına 7 bin kat daha etkin bir gaz bulunduğunu söylüyorlar. T24'ün haberine göre Toronto Üniversitesi kimyagerleri tarafından tespit edilen sera gazı atmosferde 100 yıldır bulunuyor. Perflorotributilamin yani PFDBA adı verilen gazın 20. yüzyılın ortalarından bu yana elektrik sanayinde ağırlıklı olarak kullanıldığı ifade edildi. Araştırmacılar doğal olarak ortaya çıkmayan bu gazın küresel ısınma hakkında bilinen tüm rekorları kırdığını belirtiyor. Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan bir araştırma makalesinde PFDBA'nın moleküllerinin yayılma hızı bakımından tespit edilen en etkin gaz olduğu ifade edildi. Yeni keşfedilen gazın yoğunluğunun da çok az olması atmosferde olumsuz etkilerini kısıtlıyor. Araştırmacılar Toronto bölgesinde karbondioksit oranı milyonda 400 parça iken ki bunun en az 350 parçaya inmesi gerekiyor karbondioksitin. PFDBA için ise bu oran 0.18 yani çok çok az bir yoğunlukta. Guardian'a açıklama yapan NASA Goddard Uzay Çalışmaları en iklim bilinci Dr. Ju Schindle demiş ki eğer bu gazdan çok fazla olsaydı iklim değişikliğinde çok büyük sorunlar yaşanabilirdi. Şu anda endişenecek bir durum yok ancak küresel ısınmayı etkilememesi için Artmamasına dikkat etmeliyiz. Araştırmacılar küresel ısınmanın en büyük sorumlusunun insan kaynaklı karbondioksit olduğunun altını çizdi. Bu arada PFTBA her ne kadar toplamda etkisi az da olsa çok uzun ömürlü bir gaz. 500 yıldır var. Çanakkale İdare Mahkemesi Kaz Dağları'nda işletilecek altın madenleriyle ilgili olarak açılan davalarda çevresel etki değerlendirmesi ÇED iptaline karar verdi. Çanakkale Çevre Platformu'ndan Hicrin Albant, Kaz Dağları'ndaki madenlere karşı açtıkları davalarda mahkemenin çet iptaline karar verdiğini, bu durumun madenlerin işletmeye geçmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Nalbant, madenlerin işletilmesiyle ilgili 7 çet iptal davası açtık. Çanakkale İdare Mahkemesi 6 davada mahkemeyi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bir hakkında henüz bir karar yok, diye konuştu. Nalbant, maden aramalarının yapıldığı ama işletmeye geçmeleri gerekirken bu kararın alındığını belirtti. Mahkemenin verdiği ÇED iptal karar nedeniyle madenlerin işletilmelerinin şimdilik mümkün olmadığını, yerel basında çıkan haberlere göre yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde mahkeme davacıların öne sürdüğü söz konusu çalışmaların çevreye zarar vereceği ve ÇED raporlarının bir bütünlük içinde değerlendirmesi gerektiğini öndeki itirazını haklı buldu. Bu haberde de Danıştay hayvan yemlerinde kullanılan Geydoğlu 2 Mısır çeşidinin kullanılmasının İhtiyatlılık gereği yasakladı. Ürünlerin hak sağlığına yönelik bilimsel belirsizlik taşımasında karar da etkili oldu. Kararın hayvan yemlerinde kullanılan diğer geydoğulu 14 mısır ve 3 soya çeşinde de örnek olması bekleniyor. Danıştay Biyogüvenlik Kurulu'nun geydoğu ve hükümlerine dair uygulama talimatı 16 ve 18. maddelerin yürütmesini durdurdu. Maddelerde yer alan ve hayvan yemlerinde kullanılan MON 88017, X MON 810 ve MON 810 Mısır çeşitlerinin kullanım iznini yasaklamış oldu bu şekilde. Danıştay'a kararında gerekçe olarak söz konusu olduğu 2 Mısır çeşidinin insan sağlığına etkileri konusunda bilimsel bir uzlaşma olmaması gösterildi. Uluslararası anlaşmalara atıfta bulunan kararda devletin ön tedbircilik ilkesine dikkat çekildi. Ayrıca ürünlerin toplatılması gerektiği Kararda ifade edildi. Geydoğlu ürünlerde insana ve çevreye olan etkileri konusunda sakıncalarına değinilen kararda Danıştay bu ürünlerin zararı hakkındaki bilimsel çalışmaların göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi. Ayrıca Danıştay söz konusu mısır çeşitlerinin ithalatı ve piyasaya sürülmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Danıştay kararını basın toplantısında değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Turhan Tuncer, Danıştay'ın bu kararının diğer geydoğlu mısır ve soya çeşitleri için örnek teşkil ettiğini anlattı. Türkiye'de Mısır'ın hayvancılık sektöründe %75 oranında kullanıldığını söyleyen Tuncar Biyo Güvenlik Kurulu izinleri devam eden 14 Mısır ve 3 soya çeşidinin ithalatını ve piyasası sürülmelerini yasaklamalıdır diye konuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu yani EPDK lisansız elektrik üretimiyle ilgili süreci tamamladı. Kendi elektriğini üretmek isteyenler, Elektrik dağıtım şirketlerinde bir kereye mahsus olmak üzere 294 lira ödeme yapacak bağlantı için ekonomi yönetimi enerjide dışa bağımlılığı azaltma amacıyla yapılan bu çalışmalar su, rüzgar, güneş gibi yerli kaynaklardan daha fazla elektrik üretilmesini hedefliyor. Bu kapsamda lisanslı büyük yatırımların yanında küçük enerji kaynaklarını da ekonomiye kazandırmak için 1 megawatt kurulu güce kadar lisanssız üretime izin verilmişti. İki ay önce de elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girmişti. 294 liralık ücret bağlantı işlemleri yapacak dağıtım şirketine verecek. Sonrasında herhangi bir şekilde ikinci kez ödeme yapılmayacak. Lisanssız üretim kapsamına kendi elektriğini üretmek isteyen gerçek kişilerin yanı sıra belediyelerde üretim yapabilecekler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.